fa istaghal hadith fi kitabullah wa khair al-hadi haddu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr al-amoru muhtetatulha b kulla muhtetem bidha ve kulla bidhaatun dala ve kulla kardeşlerim bu hafta inşaAllah Teala 41. dersi göreceğiz 21. konu ve 41. ders evu talibin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 Bu da Allah Azze ve Celle'nin noksansız hikmeti gereği Allah Teala dilediğine hidayet eder. Dilediğine de hidayet eder. Yüzülmeye yaşa, vayah dilmeye yaşa. Dilediğini, saktırı dilediğini hidayet ederdi. Bu hususta Müslim'de gelen sahip, sahih bir hadiste Said bin Müseyyeb rahmetullahi aleyh tabinin büyüklerindendi babasından rivayetle şöyle diyor Ebu Talib'e ölüm geldiği zaman ölüm anı geldiğinde Ali serratiüsran onun yanına geldi ve yanında diyor Ebu Cehil'i buldu. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ve Abdullah ibn Ebi Ümeyye ibn vardı diyor. İki tane. Ebu Cehil'le Abdullah ibn Ebi Ümeyye. Resulullah'ın hadisleri üzere o elüm esnasındayken diyor ki, Ey amcacığım, La ilahe illallah de. La ilahe illallah de, bu kelimeyle Allah'ın katında sana şahitlik edebileyim diyor. Bunu söyleyince, Ebu Cehil ve Abdullah Ebi Umayyye diyor ki, Ey Ebu Talib, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun? Onun dinini terk mi ediyorsun? diye Ebu Talib'e Böyle bir soru yöneltiliyor, yöneltiyorlar. Ve Resulullah'ı İsra'ya süran la ilahe la kelimesini arz etmeye, söylemeye devam ediyor. Yani onun la ilahe illallah demesi için. Onlar da o müşriklerden Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Ümey, onlar da aynı şekilde devam ediyorlar. Yani aleyhissalatü vesselamına sanki yarışır gibi Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diye. Ve nihayetinde aleyhissalatü vesselamın aleyhissalatü vesselamın aleyhissalatü vesselamın bu söylediği şeylere dikkat etmeksizin Ebu Talib'in en son sözü en son sözü hu ala milleti Abdülmuttalip kendisini kast ederek yani Ebu Talib Abdülmuttalib'in dini üzeredir. Yani atalarının dini üzeredir diyor ve vefat ediyor. Subhanallah. La ilahe illallah demeden ve diyemeden gidiyor. Resulullah diyor ki eğer ben yasaklanmazsam elbette diyor onun için istiğfar edeceğim. Ama mutakibinde Tevbe suresindeki ayetler geliyor. allah Teala bakın oradan ne diyor. Ma <mâ> kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeena. Walaw qurba min ba'di ma tabayyana Peygambere ve müminlere iman edenlere kendilerinin ateş ateş ashabı oldukları ortaya çıktıktan sonra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 Ey Allah'ım onu bağışla demek istiğfar. Ve Ebu Talib'in bizatihi kendisi hakkında ise şu ayet geliyor. İnneke la tehdi men ahbebte velakin Allah'a yehdi men yaşa. Muhakkak ki sen sevdiğine hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet eder diyor. Subhanallah. Yani düşünün. Ebu Talib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 Ahmed ibn Hamid sahip bir senetle bir hadisi şöyle rivayet ediyor kardeşlerim Ali radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Nebi Ali sırada ve geldim yani Ali radıyallahu anh biliyorsunuz. Ebu Talib'in Abdullah'un oğlu. Ali sırada ve yanına geldin ve dedim ki diyor sapık olan yani hidayette olmayan, delalette olan amcan vefat etti, ey Allah'ın Resulü diyor. Onu kim gömecek diyor. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, Ali'ye, Ali, Ali radıyallahu anh, git onu göm diyor. Sonra da, ta ki bana gelinceye kadar hiçbir şey söyleme. Hiçbir şeyden bahsetme diyor. Ali radıyallahu diyor ki, o müşrik olarak öldü. Yani onu nasıl gömeyim? O müşrik olarak öldü derken Aleyhisselatü Vesselam git onu göm ve bir şeyden bahsetme diyor. Nihayetinde Ali radıyallahu anh onu gömüyor. Babası Ebu Talib'i gömüyor. Bakın bir taraftan babası yani kendisinin soyunu devam ettirdiği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 Ali radıyallahu ta onun ömrini tereddütsüz yerine getiriyor. Babasını gömüyor. Sonra aleyhissalatü vesselam'a geldiği zaman Ali radıyallahu anh git de yıkan, guslet ve bana gelinceye kadar hiçbir şeyden bahsetmedi. Gidiyor Ali radıyallahu anh, diyor. Sonra Nebi aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Aleyhissalatü vesselam ona öyle bir dua ediyor. Ali radıyallahu anh.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 Aleyhisselatü Vesselam'ın değer verdiği bir kimse. Raşit halifelerden bir kimse oluyor. Ali radıyallahu anh. Ehli beytin soyunun devam ettiği bir kimse. Biz sünnüyle ehli beyti Şia'dan, Rafizilerden çok daha fazla severim. Ali radıyallahu anh'ın soyundan geliyor. Ehli beyt. Ehli Beyt'in kendisine has özellikleri var. Ehli Beyt mesela misal olarak sadaka alamazdı. Ehli Beyt sadaka alamaz, yasaktır. Hediye kabul edebilir sadece. Hediye kabul edebilirler. Ali i̇sraat bir hadisinde benden sonra size iki şey bırakıyorum. Allah'ın <gülüyor> kitabı ve benim ehli Beytim diyor.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 Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kendisi hakkında. Bırakın ehli beyti. Vela tutrutuni kema et nasara İse bin Meryem. Beni sakın Hristiyanların İse bin Meryem'i Övmede aşırıya gittiği gibi Övmede aşırıya gitmeyin. Ben Abdullah'ım. Allah Allah'ın kuluyum. Kulu Abdullah ve Resuluhu. Allah'ın kulu ve Resulü değil Ali Aleyhissalatü Vesselam kendisi için böyle bir şey istemişse, de, i Beyti için de aynı şekilde yüceltilmesini, haşa birilerinin yaptığı gibi, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan üstün bir seviye, hatta Nebi Aleyhissalatü Vesselam'dan üstün, hatta daha da ileri giden sapıkları, ilah seviyesine çıkaracak kadar yüceltilmez. O zaman diğer e, sapık olan inanışlardan, dinlerden hiçbir farkı kalmadı insan. Elhamdülillah. Ehli sünnet ve cemaat vasat bir yol üzere Hepsinin kadrini <gülüyor> ve kıymetini olması gerektiği gibi verir. Evet işte Ali radıyallahu an bir, cena e, bir cenaze yıkadığı zaman huslahtesal hus hus etmiş. Bundan dolayı. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste sizden birisi bir cenaze yıkadığı zaman husletsin. Taşıdığı zaman ise abdest alsın diyor. Aslında bu vücubiyete delalet de ediyor. Yani mutlaka cenazeyi yıkayanın yıkayanın ee, husletmesi taşıyanın da tekrar abdestini alması gerekiyor. Ancak başka hadislerden dolayı, sahabelerden gelen başka hadislerden dolayı bu vücubiyet menduba yahut müstahaba çevrilir. Yani ne demek istiyoruz? Cenazeyi taşıyan bir kimse dilerse abdest alır. Bu onun için mendüptür müstahab. Cenazeyi yıkayan kimse de dilerse gusül eder, Bu da onun için müstahab. Yoksa ne gusül abdesti bozulur cenazeyi yıkamaktan dolayı ne de taşımaktan dolayı namaz abdesti bozulmaz.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 Aleyhisselatü Vesselam'a olan yardımından dolayı, desteğinden dolayı hafifletiyor. Allah Azze ve Celle ona böyle bir böyle bir ikramda bulunuyor. Bununla ilgili delillere bakacak olursa Sahih-i Buhari'de bir hadis geliyor. Diyor ki Abbas İbni Abdülmuttalib bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarından biri. Aleyhisselatü selamın amcaları çok yaklaşık 11-12 tane amcası var. Mesela Ebu Lehet de onlardan bir tanesi biliyorsunuz. Ebu Lehet de amcalarından bir tanesi ve müşrik olarak ölüyor. Ebu Talip herkese. Diyor ki Abbas bin Abdülmuttalip yalnız bu Müslüman oluyor biliyorsunuz. Bedir'de, Bedir Savaşı'nda inşallah oralara geleceğiz. Bedir Savaşı'nda esirler arasında geliyor. Aslında daha önce Müslüman olduğu söyleniyor. Ancak Bedir'e çıktığı söyleniyor. Oralara geleceğiz inşallah. Eee İman etmiş kimselerden bir tanesi. İman eden amcalarından birisi. Diyor ki Abdullah, e, Abbas bin Abdul Muttalib: Ey Nebi diyor. Seni e, seni amcamdan yani Ebu Talip'ten uzaklaştıran nedir? Yani ondan seni müstahni kılan, müstahni kılan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 İbn Abbas'tan gelen bir başka rivayette ateş ehlinin en hafif azap göreni Ebu Talip'tir. Onun da ayağında iki tane nalın terlik vardır ve o terliklerden ateşten terliklerden dolayı dimağı yani beyni kaynar Allahu akbar, Cehennemin ateşine var. En hafif göreni böyle diyor. Ateşten bir terlik giydiriliyor ve beyni kaynar.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 iki tane cemre yani ateş konulur onunla diyor dimağı yani beyni kaynar. Allah'a bak kardeşler Ebu Talib vefat ettiği zaman Kureyş bir fırsat ele geçirmiş oluyor. Ebu Talib'in sağlığında böyle tamah ettikleri, arzuladıkları eza'yı işkence yani s-salam'a yapmaya başlıyor. Hatta Kureyş'in sepihlerinden, beyin ahmak kimselerinden birisi, ve Vesselam'ın üzerine toprak atıyor. Ve o toprakla birlikte, Aleyhissalatü Vesselam, kızının yanına giriyor. Kızı, öyle ağlamaya başlıyor ki, Sübhanallah, diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam, ağlama diyor, muhakkak ki Allah, Allah Azze ve Celle, babana engel olacaktır.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 Bunun durumu nedir diye birbirleriyle konuşuyorlar. Ve Ali Sıratü vesselam orada Kabe'ye geldiğinde Hacibül Esved'i selamlarken ona kaş göz işaretiyle işaret yapıyorlar. Yani alaya alıyorlar Ali Sıratü vesselam'ı. Ebu Talip öldü ya iyice onunla uğraşmaya başlıyorlar. Bir gün olduğu zaman Ali Sıratü vesselam yine aynı şekilde geliyor. Onlar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 bu evi bin Ebi Muayiti, Muayiti'yi Nebi Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken yanına geldiğini gördü. Ve ridasını onun boynuna koydu. Yani rida üstte alınan elbise. Ridasını diyor boynuna geçirdi ve onu boğmaya başladı diyor. diyor sen böyle bir işkence görüyor. Boğulmak istediyor. Boğmaya başladı diyor. şiddet bir şekilde Ebu Bekir geldi ve onu uzaklaştırdı diyor. Allah-u Akbar. Nasıl kıntılardı işkinceler? Sonra diyor ki, "Ebu Bekir, ethtülün Rjulan eyyolu <gülüyor> Rabbi Allah, vajja'kum bil beyinatı bin Rabbikum. Rabbim Allah diyen bir adamı mı öldürüyorsunuz ve size Rabbinizden beyinatlar, mucizeler getirdiği halde miyim?" Efendimiz. Bunu, bu ayet kâmiyi aynı zamanda.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 Ama onlar, bu müşrikler Esra-i Vesra'nın doğruluğunu, emin olduğunu, güvenilir olduğunu çok iyi biliyorlar. Ona gelen şeyin, yani vahyin, Kur'an'ın ilahi emirlerinde hak olduğunu biliyorlar. Ama buna rağmen inat ediyorlar. İşte buna işaret eden Ayet-i kerim Enam Suresi'nde فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِعُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بِاَيَةِ اللّٰهِ يَجَحَدُونَ Onlar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 Ee, diğer kabilelere karşı Kureyş'in e, diğer kabilelerine karşı bunu e, kullanıyorlar. De, diğer kabileler de bunu hazmedemiyor. Bu Ebu, Ebu Cehil'in kabilesi ve diğerleri bunu hazmedemiyorlar. Ve diyor, diyorlar ki bizler e, onlarla aynı seviyede olduk.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 Hatice radıyallahu anh vefat ediyor. Aleyhissalatu vesselam iki hüzünü birden yaşıyor. Onun için bazı siyer kitaplarında hüzün yılı diye adlandırılır. Yani hicretin, şey bi'isetin yani peygamberliğin 10. yılı takriben. 10. yılının sonları filan. Hatice radıyallahu anh, anha yaklaşık olarak çeyrek asır 25 sene aleyhissalatu vesselam ile beraber yaşıyor.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 Canıyla Aleyhisselatü Vesselam'ı her zaman teselli etmiştir. Biliyorsunuz Hatice radıyallahu anh'a zengin bir kadın. Malıyla özellikle onu her zaman için desteklemiştir. Ve hiçbir zaman Aleyhisselatü Vesselam'a zenginliğinden, malından dolayı üstünlük taklamamıştır. Hep mütevazi, hep onun yanında olmuştur. Hem şahsına hem de davetine, İslam'a hep yardım etmiştir, Müslümanlara yardım etmiştir. Ahmet bin Hanbel'de gelen bir hadiste diyor ki Ayşe radıyallahu anhadan geliyor hadis. Nebi aleyhissalatü ve selam Hatice radıyallahu anhayı sena eder, över, onu met ederdi. Met ederdi diyor. Ben de onu hep kıskanırdım. Ayşe radıyallahu anlatıyor. Hep kıskanırdım diyor. Ya bu dişi dökülmüş Kadını, kocamış kadını ne diye anıp duruyorsun derdim diyor. Süfyanallah. Fıtrat işte. <gülüyor> Ölmüş bir kadını kıskanıyor. Ayşe radıyallahu anh. Evet. Ve diyor ki, daha hayırlısıyla, yani benimle, onun yerine beni Allah azze ve sana verdi diyor. Daha hayırlısıyla değiştirdi.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 Diğer eşlerinden demek istiyor. Allah onunla bana rızık diyor. Yani çocuklarım ondan oluyor. İşte o daha hayırlıdır diyor. Ama Ayşe valide'miz kıskanıyor kıskanıyor. Yani. Böyle bir kadın Hatice radıyallahu anha. Cennet kadınlarının efendilerinden biri. Dört beş kadından biri. Allah azze ve celle... E, müddettir suresinde Müzzemmil suresinde Hani diyor ya Beni örtün Dediği zaman Onu örtüyorlar Ya eyyühen müzzemmil Ey örtüsüne bürünen Ya eyyühen müddettir Ey örtüsüne sarınıp bürünen Ayet-i kerimeleriyle Onu Sanki onun gerisinde e, Hatice radıyallahu anhın Anha'ya işaret var. ama ala. Çünkü onu örten kim? Peygamberi örten, üzerine örtüyüp koyan yani onu sakinleştiren Hatice radıyallahu anh'a. O kadar değerli bir kadın. İşte Aleyhisselatü Vesselam onun vefatıyla çok hüzünleniyor. En zor günlerinde ve düşmanın husumetin en şiddetli olduğu dönemlerde Aley, Aleyhisselatü Vesselam'a Eşi Hatice anh Son derece Tesellide bulunuyor. Onu destekliyor ve Ona yardım ediyor. Yani Emsali görülmemiş bir Örnek Hatice Radıyallahu anh Sevgisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice Radıyallahu anh'a olan sevgisi Malum Öldükten sonra da devam ediyor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 Bazen ben de sanki dünyada hiçbir kadın kalmadı da Hatice mi var derdim." dedi. "Can Allah." O da derdi ki, "Ali'nin strateyasıdan Hatice şöyleydi. Hatice böyleydi. Ve çocuklarım ondan oldu." dedi. Allah, "Allah Bu kadar seviyor. Ali'nin strateyasının eşleri ahirette yine onun eşleri. Onlar bizim annelerimiz. Ahzab Suresi'nde geliyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle onların yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerin bizim annelerimiz müminlerin annesidir Subhanallah Allah Teala onlara öyle bir ikram etmiş ki onla Aleyhisselatü Vesselam'ın ve vefatından sonra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 Nübüvvetinin hicretle de, ilgili nübüvvetinin 13. senesinde Ali Sırat ve Sıran Sevde bin Zema ile evleniyor, nikahlanıyor. Yani Hatice radıyallahu anhadan 3 sene sonra evleniyor. 3 sene kimseye evlenmiyor. Bu Sevde bin Zema da yine ilk Müslüman olanlardan ve Habeşistan'a hicret edenlerden. Bir rivayete göre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 Sevde bin Zema'dir diyor. Ve nihayetinde e, bu kadın Osman bin Mabim'in eşi hem Ebu e gidiyor hem de e, Sevde bin babasına gidiyor. Durumu anlatıyor. Neticede Aleyhisselatü Vesselam hem Sevde bin ile nikahlanıyor hem de Ayşe radıyallahu anh'a ile nikahlanıyor. Ama bu az önce de söylediğim gibi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 onu bize örnek yapmış. Her şeyde. Yani acıda da, tatlıda da, sıkıntıda da her şeyde örnek almanız istemiyor. Onun için ayet-i kerimede laka kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Ve men kana yecunnahu vel yevmil ahire ve zekallaha <English language> kethiran. Yemin olsun ki Allah'ın resulünde sizin için örnekler vardır. En güzel örnekler vardı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çok sözle kimseler için. Allahu Teala hakkıyla örnek almayı, onun izinden gitmeyi ve ona hakkıyla tabi olmayı ve inşallahu Teala havzında, Kevser havzında buluşmayı bize nasip etsin. Bizi bid'atten ve bid'atçilerden uzak tutsun. Çünkü çünkü bid'atçine ona iman edip bidat çıkartanlar ve bidat yolda gidenler onun havzının başına gelemeyecekler. Allah Azze ve Celle hesapsız, sorugusuz, sualsiz bir şekilde huzuruna varıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşan, karşılaşan onun havzundan içenlerden eyle. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Bizimle beraber tüm mümin kardeşlerimize yardım etsin. Onların sıkıntılarını gidersin. Hadam Allahu Alim ve Sallallahu Ala Nebiyyina Muhammed. Vahdank Allahumma bika hamdih eşheru inde illahi